Lukman suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam Mim İşte sana o hikmetlerle dolu kitabın ayetleri İyilik ve güzellik sergileyenlere bir rahmet ve bir kılavuz olarak Ki onlar namazı kılarlar, zekatı verirler Ve onlar ahirete de gözle görmüşçesine inanırlar işte onlardır Rablerinden bir kılavuzlanma üzere olanlar, İşte onlardır gerçek kurtuluşu bulanlar. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve o yolu oyalanma aracı yapmak için laf eğlencesi, hadis eğlencesi satın alırlar. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. Ayetlerimiz ona okunduğunda böbürlenerek yüzünü çevirir. Sanki onları hiç işitmemiştir Sanki kulaklarında bir ağırlık vardır İşte böylesini korkunç bir azaplamıştılar İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince Onlar için nimetlerle dolu cennetler vardır Sürekli kalacaklardır orada Allah'ın hak vaadidir bu Azizdir, hakimdir o Gökleri direksiz desteksiz yarattı Görüyorsunuz onları ve yeryüzüne sizi çalkalayıp sendel etmesin diye ağırlıklar dayanaklar bıraktı ve orada her çeşit hayvanı yaydı gökten bir su indirdik de orada her türlü cömert ve bereketli çifti filizlendirdik İşte Allah'ın yaratışı yarattıkları hadi gösterin bana onun dışındakiler ne yaratmıştır hayır hayır zalimler açık bir sapıklık içindeler. Andolsun biz Lukman'a şu yolda hikmet verdik. Allah'a şükret. Şükreden kendisi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli. Allah ganidir, hamiddir. Hani Lukman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Oğulcuğum Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür. Biz insana anne babasını önerdik. Annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlükle taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yılda olmuştur. O halde bana ve ana babana şükret, dönüş banadır. Eğer onlar hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada örfe uygun geçin ama bana yönelenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır. Yapıp ettiklerinizi size haber vereceğim. Oğulcuğum şu bir gerçek ki yaptığın bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın bağrına veya göklere yahut yerin bağrına konsa, Allah onu yine de ortaya getirir. Çünkü Allah latiftir, lütfu sınırsızdır, habirdir, her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülüğü yasakla, başına gelene sabret. Çünkü bunu yapabilmek zorlu, önemli işlerdendir. Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez. Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt. Şu bir gerçek ki, Seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Görmediniz mi? Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. Böylelerine Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Peki şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Güzel düşünüp güzel davranarak yüzünü Allah'a teslim eden en sağlam kulpa yapışmıştır. İş ve oluşların sonu Allah'a varır. İnkar edenin küfrü seni tasalandırmasın. Onların dönüşü bizedir. Yapıp ettiklerini onlara haber vereceğiz. Kuşkusuz, Allah göğüslerin içindekini bilmektedir. Onları birazcık nimetlendiriyoruz. Sonunda hepsini şiddetli bir azaba süreceğiz. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, yemin olsun Allah derler. De ki, amd Allah'adır. Ama onların çokları bilmiyorlar. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak gani mutlak hamittir Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa Denizde arkasından yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez Allah azizdir hakimdir Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir tek canlınınki gibidir Allah semidir basirdir Görmedin mi? Allah geceyi gündüzün içine sokuyor. Gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı bir emre boyun eğdirmiştir. Hepsi belirlenmiş bir süreye doğru akıp gidiyor. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun berisinde yalvarıp yakardıkları ise batıldır. Ve Allah'ın yüceliğine sınır yoktur. Büyüklüğüne de sınır yoktur. Size ayetlerinden göstermek için Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır. Kara bulutlar gibi dalga kendilerini kuşattığı zaman Allah'a dini ona özgüleyerek yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca İşlerinden sadece bir kısmı doğru yolu tutar Bizim ayetlerimize ancak gaddar nankörler karşı çıkarlar Ey insanlar Rabbinizden korkun Herhangi bir şeyde babanın evladı Evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin Allah'ın vaadi haktır Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın O yaman aldatıcı sizi Allah hakkında Allah ile aldatmasın. O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru o yağdırır. O rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah alimdir, habirdir.